L'Europe pour toi, l'Europe pour moi, on est Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özer. Günler değerli Açık Radyo dinleyicileri, bugün bir hayal tacileri programında da sizlerle birlikteyiz. Programı beraber hazırlayıp sunduğum arkadaşım Can Mindek, evlendiği için balayında, aramızda değil. Diğer arkadaşım Zeynep ise Brüksel'den döndü, hak ettiği bir tatile çıktı. Önümüzdeki haftalarda onu tekrar göreceğiz. Bugün programımızda aslında uzun süredir pek işlemeye fırsat bulamadığımız, gündemden kaçan konuları biraz işleyeceğiz. Malum anayasa tartışmalara her şeye hakim oldu bugünlerde. Anayasa ve güvenlik e, konuları diyelim <gülüyor> bitişik. E, dolayısıyla e, bugün konuğumuz İktisadi Kalkınma Vakfı uzmanlarından Özgür Bozçağ. Kendisi tarım ve gıda güvenliği konularında uzman. Onunla e, geçtiğimiz hafta yeni verilen GDO izinleri üzerinden gideceğiz. Yine e, İngiltere'den e, Başbakanı David Cameron'ın Türkiye ziyaretinden konuşacağız. İltele konusunda da uzmansın Özgür. Çok, aslında çok şap, çok şapkalı. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> <diyebilir>. Olduğunca. Olduğunca. <gülüyor> tamam. Ee, önce gündemimizi geçelim. Malum yaz ayarları ABD'de yavaş gündem ama önemli bazı gelişmeler var. Komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle her AB dönem başkanlığında Türkiye ile sadece bir başlık açılmasından memnuniyetsizlik duyduğunu söylemiş. Ama daha fazla başlık açılmasının anahtarının Türkiye'nin elinde olduğunu söylemiş. Ee, Erivan'daki Alman e, ya Büyükelçisi Ermenistan'ın AB'ye katılımını teorik olarak mümkün gördüğünü söylemiş. Olumlu bir gelişme. Ee, 2-6 Ağustos tarihlerinde hala devam ediyor. Şu anda Bond'a e, iklim görüşmeleri yapılıyor. Ama e, hala e, daha doğrusu Kopenhag'daki fiyaskodan sonra e, çok da fazla bir şey beklenmiyor açıkçası. Bu kapsamda AB'nin kendi hedefleri de... E, ...kendi içinde sorunlar yaşıyor çünkü... ...özellikle Doğu Avrupa ülkeleri iklim hedefi... ...AB'nin 2020 iklim hedefini tutturma 20, konusunda... ...2020 20 hedefleri... Evet. De ...Avrupa'da birazcık geride kalmış gibi yani. E, bölünmüş durumda evet. aslında yani. yani bir yarılma Batı varmış Bir gibi. yarılma var evet kesinlikle bir yarılma var. E, hatta bazı ülkelerde o yarılmadan faydalanıyorlar... ...üye devletler. E, gene bununla bağlantılı olarak... ...geçtiğimiz hafta... E, ...Birleşik Devletler... ...ABD Senatosu... E, ...bir enerji kanunu... E, ...açıkladı... Ee, ama beklenen gibi yani çok fazla e, kapsamlı bir e, kanun değil bu. Birazcık yavaş oldu ama yani yavaş olmasına rağmen yine de bekleneni vermedi. Ee, zaten evet yani işte %2005 rakamlarına göre 2020 senesinde %17'lik bir azaltım aslında e, 1990 seviyesine göre de %3.5'a tekabül ediyor. E, Agit'in bir açıklaması var. Birçok AB devletinde e, ve bunların içine Fransa, İtalya ve Yunanistan da dahil basın özgürlüğünün tehdit altında olduğunu söyledi Agit. ilginç bir açıklama. E, İtalya'nın Libya ile yaptığı bir e, anlaşmadan sonra e, AB'ye e, yasa dışı göçmen sayısı %50 düşüş göstermiş. Evet yani demek ki... Önemli bir kaynakmış. Evet. <gülüyor> Ee, bu senin konuna giriyor aslında Özgür. İngiltere'de bir çiftçinin e, klonlanmış bir ineğin yavrusundan el, elde edilen sütü e, piyasaya sürdüğü söyleniyor. Evet, bu konuda Amerika'da da yakın zamanda bir tartışma oldu. E, klonlanmış inekten veya koyundan veya herhangi bir hayvandan hatta bitkilerden e, gıda üretimi veya yem üretimi konusunda ee, acaba nasıl bir düzenleme gelmesi gerekir diye. Burada tabii genelde biyoteknoloji firmaları e, ve bu alanlı çalışan daha teknoloji üzerine yoğunlaşmış olan firmalar e, bu konuda pozitif bir adım atılması yönünde ilerlerken çevreciler ve daha ziyade muhafazakarlar, kilise e, hı hı. ve evangelikler daha ziyade bu konuda geri durulması, negatif bir yorum getirilmesi uygun görüyorlar. Tabi bu tartışma Avrupa Birliği'ne de sıçradı. Yani acaba bundan sonrasında klonlanmış hayvan ve bitkilerin yem ve gıda olarak kullanımı konusunda nasıl bir düzenleme gerekir diye bu tartışma Avrupa Birliği'ne de sıçradı. Ben çok özellikle de İngiltere'de, İngiltere ve İrlanda'da bu tartışma evet. özellikle başladı ve oradan da yayılıyor şu anda. Yani sorunun kaynağı olan endüstriyel hayvancılığı çözmek yönünde adım atmak yerine endüstriyel e, hayvancılığı evet, daha da ileri götürecek. İyice yani artık ne ödüğü belirsiz bir hale getirecek bazı adımlar gibi geliyor. Son olarak gündemimiz son maddesi AB çapında... E, ...grevler devam ediyor. Athena'da e, ordu kullanılmış... ...kamyoncuların yaptığı grevi... ...dağıtmak için. Evet, gündemimizde... ...böyle geçtikten sonra, Özgür sana dönelim... ...sen gerçi gayet heyecanlı bir giriş yaptın... ...İngiltere'deki bu... <gülüyor> ...konuyla ilgili. Evet, konuyla ilgili olarak... ...İngiltere'den devam edelim. E, İngiltere Başbakanı... ...David Cameron geçtiğimiz evet. hafta... E, ...Türkiye'deydi, bazı önemli açıklamalarda bulundu. Hatta çok önemli açıklamalarda bulundu. Evet, ama birazcık... araya kaynadı... ...gitti diyebiliriz. Biraz, evet, aslında... Avrupa'da belki Türkiye'den daha fazla yankı buldu diyebiliriz. Yani İngiltere basını bu konuda yoğun ilgi gösterdi. Çünkü David Cameron'ın bu beşinci yurtdışı ziyareti... ...ilki ilk iki büyük Avrupa müttefikine, Fransa ve Almanya'ya... ...üçüncüsü e, Afganistan'a, dördüncüsü Amerika'ya ve en son beşinci Türkiye'ye geldi... Bu yüzden de aslında İngiltere'nin dış politikası açısından da Türkiye'nin yerini tekrar konumlandırma çabalarını görüyoruz açıkçası. Hı hı. Ve burada da yeni hükümetin liberallerle liberaller ve muhafazakarlar arasında kurulan yeni hükümetin David Cameron tarafından çizilen artık ideolojiler tarafından değil serbest ticaret ve ekonomi üzerinden işleyecek ve bunları öne ön plana çıkartacak. Öne çıkar ...öne çıkartacak bir dış politika yaklaşımına. Şu ana ee, kadar o serbest ticaret ve ekonomi üzerine işlemiyor muydu dış politika? İşte öyle değilmiş. <gülüyor> Artık daha da ön plana çıkacakmış ki aslında bunun e, sembolik olarak da... ...yani dediğin gibi belki sadece süslü bir laf bu... ...ve aslında gerçekten çok yansıtmayan bir durum. Eskiden de böyleydi, şimdi de muhtemelen aynı devam edecek. Çok değişiklik olması beklenmiyor ama bir retorik değişikliği var. Hı -hı. Ve sembolik olarak da baktığın zaman... Türkiye'ye geldiği zaman konuşmayı TOB'da yapıyor ilk konuşmayı. başbakanla görüşmesinden evvel. Hmm. Hindistan'a gittiği zaman oradaki e, fabrikaları ziyaret ediyor. İngiliz tırnlarının e, yoğun olduğu bölgeleri ziyaret ediyor. Bu açıdan baktığın zaman aslında Türkiye, yani Türkiye'den sonra bu arada Hindistan'a gitti. Altın ziyaretle Hindistan'a oldu. E, baktığımız zaman iki tane gelişmekte olan ülkeye e, yaptığı ziyaretlerde daha ziyade ekonomik gelişme ve ticarete vurgu yaptın konuşmalarında da Hı hı. E, ...yaptığı ziyaretlerde de yani içerik olarak da aynı zamanda e, ekonomiye vurgu yaptığını, e, ticarete vurgu yaptığını görüyoruz. Ki Cameron iyi bir hatip, iyi bir konuşması, çok iyi yapılanmış bir konuşması vardı... Hı hı. Ee, ...ve o konuşmanın büyük çoğunluğu... ...Türkiye'nin ekonomisinin... E, ...nasıl hızlı geliştiği... işte ...nasıl Türkiye'ye daha fazla yatırım, İngiliz yatırımı... ...olması gerektiği... ...nasıl Türklerin e, Avrupa Birliği'ne... ...büyük katkı sağlayacağı üzerine yoğunlaşmıştı. Aslında bu... E, ...bahsettiğin şeylerden de yola çıkarak... ...belki biraz satır arası okuması yapmak lazım. Hani ideoloji e, üzerinden... ...değil işte ekonomi ve... işte e, ...bunun alt... E, ...çıkarlar, ekonomik çıkarlar üzerine konumlanmış... ...dış politika. Hani bu belki geçmişte de... ...böyleydi ama... Ama farklı bir e, kılıf veya evet. retorik e, yani... vardı. E, bu kapsamda Cameron'ın açıklamalarını acaba e, Afganistan'daki İngiliz girişimi, e, İngiliz mevcudiyeti üzerinden nasıl değerlendirmek mümkün? Yani e, bugüne kadar işte bir demokrasiyi getirmeye, demokratikleştirmeye söyleme acaba bugünden sonra terk edilip... Burada aslında yani birazcık da Bush retoriğinden Obama retoriğine geçiş gibi. İngiltere'de de yani hmm. Tony Blair ile Cameron'ı karşılaştırdığınız zaman da birisi işçi partisi başbakanı. Yani. Bu muhafazakar parti başbakanı. Halbuki <gülüyor> tam tersini beklemeniz lazım ki hmm. aslında orada birazcık zamanın ruhuyla alakalı bir retorik durumu varmış gibi geliyor bana. Yani Tony Blair müttefiki olan Amerika'yla yan yana durmak için işte ideolojik diye Cameron'ın ideolojik diye adlandırdığı işte iyi ile kötünün savaşı gibi görülebilecek işte e, terörizme karşı savaş, terörizmin yok edilmesi için savaş retorini kullanarak bir dış politika çerçevesi çizdi. İçerik belki aynıydı ama çerçeveyi e, ve kılıfı onunla e, yarattı. Cameron ise şu anda Birazcık da Obama yönetiminin ki yakın zamanda Irak'tan çekilecek, askerden çekecek... ...Afganistan'daki savaşın nasıl gideceği birazcık muamma... ...ve yani en son yeni görevden alınan Amerikan komutanı bile dedi ki... ...yani ben kendi askerlerim Afganistan'daki savaşı kazandır kazanacağımıza inandıramıyorum. Ve sonra görevinden alındı. Hı hı. Ama yani böyle bir durum varken üst düzey generaller bile bunu açıkça dile getiriyorken... ...Afganistan'daki durum da çok parlak olmadığı belli. Ve işte açıkçası Cameron'ın şu anki retoriğiyle de uyumlu bir şekilde sanki... İngiltere'nin Afganistan'daki varlığı da biraz daha azalmaya, en azından yumuşamaya başlayacak diye umuyorum ben. Bunu da Cameron, artık işte eskisi gibi ideolojiler yok, işte ticaret var, e, Hı -hı. serbest ticaret var, ekonomi var dış politikamızda diye. Yine güzel bir kılıfa sokup, uydurup e, muhtemelen kamuoyuna ve dünyaya da böyle tırnak içinde pazarlayacaktır diyeyim. Anladım. Peki bu yeni pazarlamanın yine tırnak içinde kullanayım ben de. E, Türkiye'nin AB üyeliği. E, açısından yansımaları, etikleri ne olur? son zamanlarda görmediğimiz kadar bir Avrupaliden duymadığımız kadar sert bir çıkışla Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin Türkiye'nin üyeliğini bir şekilde savundu ve yavaş giden müzakereler sebebiyle kızgın olduğunu söyledi yani. İngilizce kızgın. İngilizcesine I'm angry dedi. Açık açık. <Gülüyor> ee, hatta yani bazıları ya Hakan bunun İngilizcesi böyle mi diye orijinal metinden e, düzeltmeye ve hatta bir kontrol etmeye gereği hissetti. O yüzden de baktığınız zaman aslında bir şekilde o Franco-Germen paktının <Gülüyor> dışında Türkiye'yi destekleyen o Tony Blair hükümetinin e, <Gülüyor> çizgisinden veya sonrasında Gordon Brown hükümetinin çizgisinden ayrılmayan hatta biraz daha muhafazakar partinin politikaları doğrultusunda daha geniş ama daha derin olmayan bir Avrupa idare içinde uygun Hı -hı. bir aday aslında Türkiye. Ve bu açıdan da baktığınız zaman Türkiye'nin adaylığını destekleme İngiltere'nin de çok işine gelen bir durum. Çok da makul bir durum. yani Bir anki bir... devletler birliği. Evet. evet. Bir yani. ekonomik, yani önceliği bir ekonomik birlik olan. Hı -hı. Yine Cameron o Cameron'ın ekonomi ve serbest ticaret ile uyumlu bir evet. şekilde aslında gelecek. Bu bir bu Lisbon sonra AB'nin e, derinleşme veya siyasi bütünleşme sürecinin çok tarihinlere baktığım zaman örneklerini görüyoruz. Ne zaman öyle bir atılım yapılsa siyasi bütünleşme adına daha sonra bunun bir e, geri dönüşü oluyor. Evet. Bir e, tepkisi oluyor. Evet. Bir sürelik yavaşlama ve e, belki e, öze dönme. Yani evet. ekonomik e, evet, önceliklere dönme. Ekonomik, ki aslında bu konuda da ekonomik krizin ardından <gülüyor> e, daha yani Avrupa Para Birliği'nin daha sıkı kontroller... Ulus devlet yani devlet, üye devletlerin bir şekilde daha az kontrole sahip olduğu ve merkezi Brüksel yönetiminin daha fazla denetime, e, denetim e, uygulamalarına girişmesi konusunda bazı girişimler oldu. İngiltere'nin bu konuda zaten Avrupa Para Birliği dışında olan bir ülke. Bu konuda da muhalefeti olacaktır. E, Ve, tabii Londra Finans Merkezi. Aynen, yani. aynen Ve buna karşı çıktı. Yakın zamanda hmm. da bu stres testi oldu. Biliyor, yani takip evet edilmişti. bankaları stres testine tabi Burada İngiliz bankaları buna müdahil olmak istemedi yani. İçinde bulunmak istemedi bunların. Ee, hmm. Alman bankaları, İspanyol bankalarının bazıları burada e, sorunlu olduğu ortaya çıktı ama İngiliz bankaları bu teste de girmediler. Çok konuşulan yine bir hedge fonlar e, evet. direktifi. Ile ilgili e, ilgili bir düzenleme ona da İngiltere karşı çıkıyor. Bir şekilde sonuçta dediğim gibi bir finans <gülüyor> merkezi olması hasebiyle e, bu fonların kendi alanından çıkıp başka dünyadaki finans merkezlerine dağılmasını istemiyor evet. İngiltere. Ki yani Avrupa'nın içinde bile Cenevre gibi merkezler var. Oraya doğru da akabilir bu fonlar sonuçta Hı -hı. Avrupa içerisinde olduğu için. O yüzden de yani toparlamak gerekirse genel olarak Cameron'ın e, beklenenden daha az e, tepkili bir Avrupa şeyi var. Yani biraz e, Avrupa görüşü var. En azından ciddi bir kopuş bekliyordu bazıları. William Hague'in Avrupa, Avrupa bir, şüpheci bir Avrupa Birliği yaklaşımcısı olduğu düşünülüyordu. Liberal demokratlarla bir e, evet, koalisyon koalisi. içinde olduğu da unutulmamalı. Evet, ama yani William Hague yaptığı, Washington'a yaptığı ilk ziyaretten itibaren o Avrupa Birliği konusunda o kadar sert olmayacağını, Tony Blair hükümetinin veya Gordon Brown hükümetinin çizgisinden çok sapmayacağını sinyallerini vermişti. Herhalde Hı -hı. bundan sonra da çok çok ciddi bir sapma olmayacak ama daha fazla Avrupa Birliği'nin derinleşmesine yandaş olmayacak, belki karşı çıkacak yer yer son zamanlarda ekonomik alanda gördüğümüz gibi. Ama bunun yanında da Türkiye gibi veya Balkanlara doğru genişleme gibi Avrupa Birliği'nin genişlemesinin derinleme derinleşmeden genişlemesi konusunda da. Ada üye ülkelere destek verecek gibi evet, gözüküyor. Evet yani şu anda ona baktığımız zaman o sürece genişleme sürecine baktığımız zaman da Türkiye'nin e, geçtiğimiz ay açılan gıda güvenliği başlığından sonra üç başlığı kaldı şu an. Evet. evet. E, hani 6 ayda bir değişen e, bir başkanlık. Ve zaten bir tane sosyal politika başlığı onun için anayasa değişikliği gerekir. ki şu anki pakette o yok. Ya yani evet. o gereken değişiklikler de yok. Yani... Evet onu da bir kenara koyarsak hani. ...şu anda kısa dönemde Türkiye'nin belki de açabileceği... ...iki, başlık, i̇ki başlık, var. başlık var. 18 başlıkta... ...çeşitli sebeplerden dolayı açılamıyor. Evet. Ee, yani aslında... E, ...baktığımız zaman David Cameron'ın... E, ...bu kadar rahat konuşması da... ...belki... E, çok normal belki. ...şartlardan dolayı... yani e, ...çok değişecek bir e, tablo yok... ...önümüze kolay değişebilecek bir tablo yok... ...o yüzden e, tabiri caizse biraz rahatça açıklamalarda bulunuyor evet. olabilir Türkiye'nin üyeliğine. Çok kendini olarak. sıkıntıya sokmayacak bir ortamda rahat konuştu. Evet. Hatta Türkçe çıkışlar yani Türkçe konuştu filan. Bizim sempatimizi kazanmaya çalıştı. Evet, Obama'nın evet. ilk geldiği zamanlardaki belki bir rüzgar estirmeye çalıştı. Hı -hı. Ama yani dediğin gibi çok rahat konuştu içinde. Evet, e... Onu da çok bir sorumluluk altına sokmuyor. Ama şeyi arada, ben ilginç buldum. Yani. Sen de konuşma. Yani değindin ilk başladığında bu konuyu anlatmaya. Türkiye'nin AB'ye katabilecektir. Yani bu son küresel krizden sonra işte Türkiye'nin dinamik ekonomisi tırnak içinde kullanıyorum. <gülüyor> yani hani istihdam yaratmayan bir dinamik ek ek ekonomi bu. Nereden büyüm, yani tablo üzerine, <gülüyor> evet. üzerinde büyüme rakamları çok iyi gözüken. Evet. Ee, bu konuya ee, bazı AB liderlerinin vurgu yaptığını. Görüyoruz yani bunu işte Stefan Fülle de söylüyor işte Guido Vestevel'e de söylüyor. Aynen öyle yaptığı son ziyaret. Değil? Evet. Ki e... ilk yedi aydaki ikinci ziyareti oldu bu. Geçen evet hafta yani Almanya, Almanya Dışişleri Bakanı David Cameron da vurguluyor. Ee, görünen o ki önümüzdeki dönemde en azından e, Türkiye'nin AB ile ilişkileri e, demokratikleşme ilişkileri. Retorik kelimesini kullanayım yine. <gülüyor> Demokratikleşme e, retoriği yerine e, belki de bu David Cameron'ın dediklerini destekler bir şekilde ekonomik öncelikler üzerinden. Evet. Belki her zaman öyle ilerliyordu ama bu sefer biraz e, önde olarak ve açık belki, bir şekilde öyle belki ilerleyecek. Belki bizim için de iyi olur. Hiç olmazsa bu işte doğu ile batı arasında köprü olma. Filan gibi retoriğimizden sıyrılıp biraz daha evet. dinamik ekonomimizle biz geleceğiz. İşte öyle, öyle katkı yapacağız. Ekonomik olarak fakir bir ülke değiliz. Soyut yani kavramlardan somut kavramlara daha bir... somut bir temele oturtabileceksek aslında bizim de yararımız olacak bir gelişme olur bu. Evet tabii bunlar için, tüm bunlar için belki şey yapmamız lazım. Bu önümüzdeki anayasa tartışmalarını biraz... Aralayıp, baş... aralayıp Başıp bir an önce çözüme kavuşturmak lazım. 13 Eylül baş... sabahından itibaren evet, başlayarak. gerekir. Evet şimdi kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra GDO konusu üzerinden devam edeceğiz konuşmamıza. Günün günlüğünün ilk albümünden Seni Düşünmek albümünden e, geldi 1985 yılında e, yazılmış Şarap Dumanları veya diğer ismiyle Bilinmeyen Ülke bir yol şarkısı bir gidiş şarkısı e, mikrofon buradan size radyolarınıza geldi. Ee, şimdi birazcık e, anayasa tartışmalarının arkasında kalan, aslında hepimiz için çok önemli olan ve e, geçen hafta yayınlanan Tarım Bakanlığı'nın araştırması, e, gıda güvenliğiyle ile araştırması evet. ve GDO izinlerine geçelim. Bilimsel sorayım. komite. Evet. E, geçen hafta GDO'lu şeker pancarı, maya, patates, pamuk, e, bakteri bir kütlesi, bunun ne olduğunu bilmiyorum ve... Kolza, kanola yani bu yağ... Evet, yağ üretiminde kullanılan, kullanılan kanola. Evet, bitkisi. ithalatına izin vermiş GDO içeren. Evet, e, şimdi öncelikle şuradan başlamak gerekir. E, biz İKV ekibi olarak e, bu veterinerlik hizmetleri, bitki sağlığı ve gıda güvenliği başıyla ilgili olan yasanın e, görüşmeleri sırasında meclisteki to toplantıda dile getirdiğimiz bir, bir istek vardı. O yasada da bu biyogenik esasında da çıkan biyogenik esasında yani GDO yönetmeliğinde ve yasada bir bağımsız komiteden bahsediliyordu veya bilimsel komiteden bahsediliyordu ama bu bilimsel komitenin sadece Tarım Bakanı tarafından seçileceği söyleniyordu ve bunun için herhangi bir bilgi yoktu. Bunun bağımsız biz, ilginç olmuş o yani, yani biz bunun tamamen bağımsız EFSA Avrupa Birliği'ndeki EFSA gibi Avrupa daha Güvenliği, güvenliği ajansı. otorite yani ajansının olduğu gibi bir örgüt olmasını veya bir komite olmasını ee, talep insanlarından etmiştik. Oluşan. Bilim insanlarının oluşan. Ve bilim Hı. insanlarının aday gösterdiği. Ve şeffaf bir yapı olmasını Hı. ve bunların raporlarının bütün halk kamuoyuna sunulmasını Hı. ve Hı. serbest atarsılabilmesini istemeyecek. Şimdi orada bize söylenen işte orada EFSA gibi bir yapı Avrupa Birliği ülkelerinin hepsinde yok. Orası sadece Avrupa Birliği'nin böyle bir kurumu var. O yüzden biz böyle bir kurum kurmaya ihtiyaç duymadık gibi bir açıkçası bana sorarsanız garabet bir yorumla bize karşı Hı -hı. çıkılmıştı. Hı -hı. Ancak şimdi görülüyor ki bu GDO kararıyla beraber bunun yani hem şu anda biyogüvenlikte ilk önce gördük. Bu gıda güvenliğinde de aynısı olacaktır diye düşünüyorum. Bu bilimsel komitenin kimlerden oluştuğu, nasıl karar verdiği, neye istmeden karar verdiği raporları hiçbirisi yok. Evet. Sadece TÜGEM veya TAGEM gibi veya Tarım.gov.tr gibi e, internet e, yapılan e, ...yorumlarla ilgili... E, ...word dokümanları var. Ve bu kadar. Yani... <gülüyor> ...kimse bu, ad, yani bu bilimsel komiteyi... ...kim seçti, ne zaman seçti, nasıl seçti... ...bilmiyoruz. Ve asıl sorun da... ...buradan çıkıyor. Yani bir şeffaflık... ...sorunu var burada. <gülüyor> Çünkü... E, ...26 Ekim'de, 2009'da... E, ...çıkan yönetmelikte... ...bu e, GDO yönetmeliğinde... ...toplam 27 tane... ...ürünün e, denetlen ...yani ithalatına izin verilmesi için denetleneceği... ...söylenmişti. Sonrasında... Gelen tepkilerle bu 9 tane ürüne indirildi denetime tabi tutulacak olan ürünler. Sonra yavaş yavaş pek haber verilmeden birazcık da böyle hasır altından saman altından su yürüterek birazcık da bu ürün bu 27 ürünün hepsi artı olmayan bakteri biyokütlesi dahil olmak üzere ...denetime tabi tutuldu, uygun görüldü ve serbest bırakıldı. Bu noktada ithalat. bir şey söylemek Buyur. istiyorum. Ee, bu aslında yeni konular değil bunlar. Hani Daha önce bu yasanın çıkması sırasında da senin konuk etmiştik. Evet, ee, evet. Damlayı da konuk etmiştik. Evet, evet. Benzer açıklamalarda bulundunuz ikinizde. Tüketici açısından bakarsak, bakkala veya süpermarkete gitti. Ürün seçerken İçin... bu şeffaflık eksikliğiyle nasıl karşılaşıyor? Şöyle Çünkü ben mesela bu okuduğum şeyleri, e, kategorilerin çoğunu bilmiyorum. Örneğin e, bakteri biyokütlesi. Ne işe yarar? E, ben Nedir? bunları bilmiyorum. Hani bilmekle yükümlü de değilim aslında. E, e... Burada yani yasada görünen, Hı -hı. binde dokuz GDO ürün içeren ürünler etiketlenmeli gibi bir ibare var. Bu da aslında Avrupa standartlarına uygun bir seviye. Yani çok anormal bir şey değil. Burada Fransa mesela bunun altında olan GDO içeren, altında yüzde de GDO içeren Ürünleri de etiketleme yoluna gitti. Bu konuda evet. da dava açıldı Fransız evler. Binde altı ulus devletler e, evet. yapıyor. Yani üye devletler yapıyor. Evet, üye binde de. binde kadar da üstünde de EFSA'nın galiba özel izni. Tabi e, tabi yani Hı -hı. Avrupa Birliği seviyesinde bir etiketleme yani ona göre evet. regülasyon var ona göre Hı -hı. etiketleniyor. Ama Türkiye'de etiketlenecektir gibi bir ibare var. Ama etiket nasıl basılacaktır neresinde hangi boyutta hangi renkte tüketici nasıl bilgilendirecektir bu konuda hiçbir bilgi yok. Yani veya şu o kadar GDO şermektedir. Yani yüzdesini yazmak gerek. Hiçbir şey yok. Sadece etiketlenecektir gibi bir ibare var. Etiketlenmesi gerekmektedir gibi bir Peki ibare var. Peki takibi yapılıyor mu? O daha da önemli bir sorun. Hı hı. Ee, şimdi aslında diğer konuya da ilintili olarak bu Tarım Bakanlığı'nın geçen, geçen hafta yayınladığı 22 20 bin üründe yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan bir gıda güvenliği zaafı var Türkiye'de. Bizim sorunumuz... Hala biz zabıta tedbirleri seviyesinde gıda güvenliği işletiyoruz. Hı -hı. Gıda güvenliği uygulamalarını sürdürüyoruz. Yani raftaki ürünü analiz ediyoruz. Ve sonrasında ona göre ceza veriyoruz vesaire. Yani geliniyor işte bir zabıta ekibi geliyor. Şunu şunu şunu al diyor. Al, hadi bunları analiz edelim. İşte laboratuvara gönderelim. İşte uygun mu değil mi? Belli bir seviyedeki Hı -hı. yabancı madde işte, etken maddeler filan. Ona analizi yapılıyor. Ama olması gereken bütün bu tarladan tabağı, tabağı olan sürecin ya ilmek ilmek incelenmesi aslında. Yani bir üretici GDO'lu şeker pancarının küspesiyle hayvanını besleyip onun üzerinden bir sucuk üretiliyorsa atıyorum şu anda tamamen faraziye konuşuyorum ama öyle bir durum varsa acaba bunun denetimi nasıl yapılıyor? Hmm. Ve bunun ardından bu etiketlemesi nasıl yapılıyor? Bu konuda hiçbir açıkça hiçbir, açıklığı, şey. hiçbir bilgilendirme yok, hiçbir mevzuat da yok. Peki açıkçası bu konunun uzmanı olarak ben sana sormak istiyorum. Ya estağfurullah. Eee <gülüyor> <gülüyor> tüketici bu tarz e, kitle tüketimi, tabii gıda ürünleri arasında seçim yaparken seçtiği ürünün GDO'lu madde veya GDO içermediğine dair garanti verebilecek bir kurum var mı şu Türkiye'de? İşte şu anda yok. Normalde. Yok. Ama yasada... E... işte tabii bilimsel komitenin bu konuda izin vereceği hmm. söyleniyor. Tabii tarım, burada etiketleme konusunda e, yetkili olan kurumun Tarım Bakanlığı, Tarım ve Köşleri Bakanlığı olduğu söyleniyor. Ancak tabii çok önemli sorun yasa çıkıyor ama yasanın altını yani oradaki hükümleri dolduracak. Mesela etiketleme konusuna ele alalım. Etiketleme konusunu detaylandıracak bir alt düzenleme, alt mevzuat oluşturulmuyor. Veya oluşursa bile çok yavaş oluşturuluyor. Hmm. Zaten sorun da buradan çıkıyor. Yani gıda güvenliği yasası çıktığı zaman yaklaşık 500 tane alt düzenleme yapılması gerektiği söylenmişti. Aslında Bunların karşı karşı çıktı soru Her programda işareti. söylediğimiz bu e, uygulama... Evet mevzuat var uygulama evet. e, yok. Evet, ya hatta burada mevzuat bile eksik. Evet mevzuat yani bile muğlak bir mevzuat. E, mulak bir mevzuat. Evet. Olan mevzuatın uygulanması çok yetersiz. Burada bakıyoruz yani İrlanda'daki, İrlanda 4 milyon 5 milyon nüfuslu bir ülke. İrlanda'daki denetimci sayısı kadar Türkiye, 4000 bin civarına denetimci var. Hı -hı. Ve bunların zaten yapacağı denetim de dediğim gibi zabıta seviyesinde oluyor. Öyle yani bisküviyi mesela ele alalım bisküviden geriye doğru ta tarladaki una kadar araştırmıyor hiç kimse. Hmm. Sadece bisküvi araştırıtıcınınla bir haberi var mı her zaman? Bu e, mevzuattan veya uyması gereken eee açıkçası mevzuattan. şöyle ki eğer ihracat yapıyorsa Avrupa Birliği'ne evet var. Çünkü zaten hmm. o kadar sıkı ki kontroller sınırdaki Türkiye 2010'un ilk 6 ayında toplam 68 tane bu acil alarm sistemi denilen RASF'den 68 tane bildirim aldı ve bu ciddi bir rakam. Hep ve yine her zaman olduğu gibi aflatoksin, bu biberde pul biberde olan küf, zehirli küf ve pestisit yani ilaç kalıntıları konusunda sorun var. Yani bir de bizdeki... Yedolu ürün konusunda? GEDOLU ürün konusunda bir bildirim yok. Zaten e, sanıyorum ki Türkiye'de şu, an, şu anda ithalat e, daha yeni yeni izin verildiği için bu hmm. konuda yani Türkiye'ye Türkiye gelip de, zaten evet. girişten tek Avrupa Birliği'ne gidecek e, bir ürün olduğunu çok sanmıyorum. Ama burada asıl dikkat çekilmesi gereken konu bence. Bu iş mesela ee, geçen sene, geçen seneki araştırmaya istin, nispeten bu sene yüzde birlik bu Tarım yaptığı gıda güveni araştırmasına baktığımızda yüzde birlik bir iyileşme gözüktüğü ve bunun da mutluluk verici olduğu söyleniyor. Ancak bu birazcık böyle sanki vergi kaçakçılığı Neye göre, yani geçen 2009'da yapılan araştırma, yani gıda güvenliği için yapılan araştırmada e, seçilen 22 bin ürünün yüzde 5'i şu anda, şu anki araştırmada AB standartlarına uygun olmadığı ortaya çıktı. Geçen seneki araştırmada %6'ydı bu oran. Yani seçilen örneklemden %6'sı AB standartlarına uygun ürün değil. O, bu ortaya çıktı. Ancak bu böyle kaçakçılığı gibi azaltıldığı zaman işte ülkenin daha fazla para girer. O yüzden de iyi olur gibi bir durum değil. Burada 100 tane, 122 tane mama örneği alındı. Bebek maması örneği alındı ve %2'sinde yüksek derecede kurşun olduğu ortaya çıktı. Şimdi kuruşun, küçük çocuklarda otizme, hatta kansere varan hastalıklar yaratabilen bir e, ürün. Bir, özür dilerim, e, katkı maddesi. Ve bunun %2 olması, 1 olması, %0.5 olması önemli değil. Eğer bu varsa, bundan etkilenen birileri de var. Ve o çocuklar veya işte başka gıdaları yani büyükler bir şekilde bundan etkileniyorsa, e, burada ciddi bir sorun vardır. Yani azaltılması evet. değil, bunun yok edilmesi önemli olan. Ve bunun için de, bir bu göreceli mevzi... bir şey değil. Yani. E bu göreceli yani zamanla iyileştirilecek bir şey değil. Acilen yok edilmesi gereken bir evet. sorun bu. Yani e Bu ıı, tarafsızlığı şüpheli e, bilimsel komitenin evet. verdiği izinler de belki evet. bu çerçeveden e, işlenmeli diyoruz. Evet. Özgür çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın ve bize anlattığın için. Her zaman olduğu gibi bir zevkti. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür Harika ederiz işte tekrar. E, haftaya görüşmek üzere. Hayal rapport aux ayatacileri. Türkiye ve AB Türkiye. ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindey ve Zeynep Özer.